Ahmet İnselli Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın, Günaydın Ahmet Bey. Günaydın can. Evet, bir Gül Ayman Güler'in Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Profesör Ayman Güler'in bu Türk ulusu ile ilgili ve eşitlik olmadığı konusundaki konuşması derin bir tartışmanın da başlangıcını oluşturuyor gibi görünüyor. Bunun üzerinde biraz konuşalım. Türklük, Türk ulusu, Türk dünyası nedir diye sen de zaten bu konuda radikalde bugünkü yazını da yazmışsın. Devam ediyor tartışma eline boyuna. Dünyada da ırkçılığın yükselişine dair haberlerle de paralel gitmesi açısından da ilginç oldu doğrusu. Evet. Dünyadaki gelişmeleri bu ırkçılıkla ilgili ırkçılığın yükselmesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirmemiz lazım. Onun evet. dinamikleri biraz Türkiye'dekine benziyor. Ama Türkiye'deki bence aslında yıllardan beri çok uzun dönemden beri hatta belki Cumhuriyet'in kuruluşundan beri diyebiliriz zaten. Onun biraz gerisine de gidiyor. Bir bir riyakarlık e, üzerine kurulmuş bir e, kimlik inşası, bir resmi kimlik, vatandaşlık kimliği inşası. E, bunu bugün radikalde ima ettim, e, daha açıklamaya e, yerim yetmedi ama burada e, benim çocukluğumda da çok iyi e, hatırladığım, yani 1960'ların başında ilk okula giderken de çok iyi hatırladığım, e, tabii o zaman bunu bu şekilde yorumlama İmkanına çocuktum, sahip değildim ama bir çarpıklık e, izlenimi, bir, yürümeyen bir şey olduğu izlenimini e, edindiğim bir dizi olgu vardı. E, bu Türk kelimesiydi. E, yani ben bir taraftan Türk dediğimizde işte resmen bize öğretilen Türk'ün, ee, yurttaş olduğunu, yurttaşlık bilgisi derslerinde e, bunu öğrenirken sokağa çıktığımda, ben kurtuluşta büyüdüm, sokağa çıktığımda e, civarımızdaki e, Türk-Müslüman ailelerin diğer Türk vatandaşları da kılmak için de o Türk işte, e, yani Ermeni, Yahudi ve Rum olan ki e, çoğunluğu oluşturmasalar bile büyük bir azınlıktılar e, 1900. 60'ların başında kurtuluşta onlara karşı bir yabancı muamelesi yapıldığını günübirlik görüşmelerimizde duyardım. Ama bu o kişilerin yüzüne yapılan bir şey değildi. Kendi arasında Türk Müslümanların ailemin olduğu kendi ağlarında bunu ifade ederlerdi. Bu bir yabancıydı onlar. Şimdi burada bir yabancı konu, ben mesela 1964 yılında e, çok iyi hatırlıyorum, ben yani 9 yaşındayken e, Türkiye'den e, Kıbrıs olayları nedeniyle e, Türkiye'den e, Yunan pasaportu taşıyanların e, gitmesi e, inönü emrettiğinde, inönü hükümeti emrettiğinde bu Yunan pasaportuyla birlikte bu Yunan pasaportu taşıyan kişilerin Türk pasaportu taşıyan eşleri veya çocukları da gitmek zorunda kalmışlardı. Ve o zaman bu haberleri okuduğum gazetelerde eve çok gazete geliyordu. Hangisi olduğunu hatırlayamam ama bunları okuduğumda yabancıların yurt dışına sürgündüklerini git İstanbul'dan İstanbul'dan Türkiye'den ee, yurt dışına gitmeleri istendikleri haberi de böyle biraz kıvançla da okumuştum. Ki onların çoğu bizim komşumuzdu. Ee, heyecanla okumuştum. Şimdi bu Türklük nasıl bir Türklük? Yani bir tarafta vatandaş olarak karşımızda bizimle beraber oy veren e, seçimlerde oy veren aynı e, e, şey aynı <gülüyor> E, mahallede oturduğumuz, aynı pasaportu, aynı kimliği, e, vatandaşlık kimliğini taşıdığımız insanlar ama onlar yabancı aslında. E, bu kimlik yarılmasını biz Müslüman ve Müslüman olmayanlar üzerinden kurulduğundan beri Cumhuriyet taşıyoruz. Bunu kimse, ah biz çok dostluk arkadaştık, e, can kuru sarmasıydık falan demesin. Bu Türkiye'de. Müslüman çoğunluk, Müslüman olmayan e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına yabancı gözüyle baktı. İstisnai olarak birkaç vaka sayabiliriz yabancı gözüyle bakılmamış olan ama yabancı gözüyle baktı. Benim şahsi e, çocukluk anılarım e, onların, onlara karşı hiçbir şekilde yüzlerine e, bir e, hakaret, tahkir edici bir şey söylendiğine şahit olmamakla beraber, Şöyle bir şey görmedim tabi ki. Ama içten içe bir yabancı muamelesiyle En iyi ihtimalle koruma altına alınması gereken <gülüyor> e, kişiler e, olabilirlerdi. Ama eşit değillerdi hiçbir zaman. Evet o zaman o, eşit olarak kavganlandı. Yani e, terimin kendisinde de ta başından beri gayrimüslim diyerek bir kere negatif bir <gülüyor> kategorizasyona gidildiği söyleniyor. Bir de şeyi belki burada ufacık bir parantez olarak ekleyeyim. E, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Hanım da bir e, Yahudi kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla evlenmeye kalkınca da başına gelmeyen kalmamıştı tabii hatırladı Aynen, evet, evet, evet, aynen, aynen. E, en son hrantın başına gelenler yani e, e, Sabiha Gökçen'in e, bir e, Ermeni. E, kızı, yetim bir Ermeni kızı olduğu bilgisini iddiasını diyelim, Niye? bilgisi demeyelim iddiasını e, Ermenistan'daki Sabiha Gökçe'nin akrabası olduklarını iddia eden kişilere dayanarak aktardığında başına gelen genel kurmayın e, e, şimşeklerini yıldırımlarını üzerine yağmasına neden olan tepki nedir? Evet. E, şimdi <gülüyor> dolayısıyla bu Türk ulusu e, e, İzmir Milletvekili Vekili CHP İzmir Milletvekili Vekili Birgül Arman e, Ayman Güler'in Güler'in özürle ifade ettiği e, iddia ettiği Türk ulusu kavramı diyor ki ben bu Türk ulusu kavramını kendisi profesör kamu e, kamu e, hukuku mu? Yok, hayır. Kamu, e, ben de tam e, yönetimi ben, yapan, Kamu yönetimi, evet. yönetimi e, konusu, kamu yönetimi alanında profesör olmuş. Dolayısıyla literatürü e, bilen e, birisi olması lazım. Ne dediğini bilen birisi olması lazım. Ne dediğini de gayet iyi biliyor. O konuda hiç e, şüpheye yok yok. Yok. Evet yok. Yani o bakımdan anlamazdı, yanlış söyledi falan. Gayet iyi biliyor ve bugün gene e, devam etmiş e, kendisini savunmaya çok açık e, biçimde e, çok tutarlı biçimde kendisini savunuyor diyebiliriz bir cepheden çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllardan beri oluşmuş Atatürk Milliyetçiliği çerçevesinde en son çerçevesi çizilmiş ideolojisinden milim sapmıyor yani o bu bakımdan tutarsız diyemeyiz e, eleştirileri dolayısıyla sadece e, bu milletvekiline değil eleştiri aslında bu milletvekilinin beslendiği o resmi ideolojidir. Şu anda hala büyük ölçüde Türkiye'de hükmünü yürütmeye devam eden resmi ideolojidir. Ahmet Bey bir de burada şey yapmış e, Sayın Ayman e, Ülkemin ve babamın memleketi Yugoslavya gibi olmasını istemiyorum diyerek yugoslavyayla ile Türkiye'nin şu andaki durumunu Kıyaslama e, durumunda bulunmuş Bugünkünde evet ona geleceğim Orada çok vahim bir e, kayma da var evet. e, Devam ederseniz kendisinin Yugoslavya'daki Milosevic Dönemi veya Milosevic Öncesi dönem, dönemin e, yugoslavyasını e, özleyerek aktardı, özleyerek neredeyse belirtiyor. Bu tartışma tabii benim Yugoslavya döneminden arkadaşlarımın 1990 başlarında yaptıkları bir tartışmaydı. Boş bir tartışma değil. Yani Yugoslavya 1990 başlarında parçalanmayabilir miydi? Büyük ihtimalle, yani en azından bir ihtimalle parçalanmayabilirdi ama. Parçalanmaması için 1980lerin sonunda Yugoslav e, Sırbisli Yugoslavların Sırbis, en hakim e, ülkesi konumunda olan Sırbistan'da sosyalistlerin, komünistlerin, e, diğer e, etnik e, grupların, e, diğer devlet oluştura e, Yugoslav Konfederasyonu oluşturan diğer Siyasal oluşumların e, eşitliğini e, ve onların e, büyük ölçüde kendi işlerini, kendileri görme arzularını yerine getirmesi koşulda bu belki olabilirdi. Biraz ağır bir ihtimal çünkü Batı devletleri ve Yugoslavia'nın e, parçalanması konusunda özellikle Almanya e, çok büyük bir sorumluluk taşır Kırvatistan'ın ayrılık e, çi, girişimlerini destekleyerek ama burada Miloseviç yönetiminin e, çok ciddi bir sorumluluğu vardır. Yani Sırbistan, eski Sırbistan Komünist Partisi'nin daha sonra Sırbistan Sosyalist Partisi e, adını taşıyan partinin. Dolayısıyla e, bu tür e, parçalanmalarda e, hakim konumda olanın tavrı çok belirleyicidir. Hakim konumda olanın tavrı eğer ben bastırırım engellerim ilavi hak tanımam noktasında ise o zaman çok kanlı biçimde parçalanır yani boşlak olduğunu ve kökenli olduğunu söylüyor ve elbette eski Yugoslavlar için şimdi o Yugoslavya'nın birliği bir nostaljik bugün nostaljiyle andıkları bir anı bunu anlıyorum ve bunu paylaşan çok kişi var e, Kusturika'da hatırlarsınız e, biraz e, bu nedenden dolayı Boşnaklar tarafından e, eleştirildi, yaptığı evet. şeyler nedeniyle. Hatırlarsınız evet, çünkü o evet. Birliği'ni savunmuştu değil mi? Evet, aynen öyle. Hı. Yani dolayısıyla o o, o o şeyi anlıyorum, o endişeyi anlıyorum ama o endişeyi ifade etmek yeterli değil. O o, o, o endişeye neden olan o çok vahim olayların Asli sorumlusunun kim olduğunu iyi tespit etmek gerekir. Orada asli sorumlu Milosevic'ti. Ne? Orada asli sırt Sırp e, sosyalistleriydi. Ve birdenbire Sırp sosyalistleri, e, ulusalcı, inanılmaz ulusalcı, sırt milliyetçisi hale dönüştüler. Gökten zembinde inmediler. Hepsi e, sosyalist e, partisi üyesiydiler. Ve birdenbire bir nasyonel sosyalist. E, hay, e, parti haline dönüştüler. Sırt, sırt milliyetçiliğini savunur hale geldiler. Kosovo konusunda da olduğu gibi. Dolayısıyla burada e, Türkiye'de de benzer bir dinamik e, olabilir. O zaman e, Birgül Hanım'ın e, ifade ettiği e, böyle bir e, felaket, büyük felaketin e, sorumluları arasında ilk sırada Türkiye'nin e, Miloseviçlerini saymamız gerekecek. E, çok endişe ederim ki kendisi de biraz o saflarda yer alır gibi gözüküyor, en azından söylem bazında. Evet. E, bu, e, bu, bu. Şimdi yalnız şurada hemen e, belirtmek istiyorum. E, bu sadece CHP'ye özgü ve CHP'nin sınırlarını çizdiği bir yarılma, şizofreni, Türk kimliği, Türk vatandaşlık kimliği konusunda yaşanan bir şizofreni değil. Sırf CHP'nin bir kısmının en azından veya burada bu çıkışı yapan milletvekili destekleyen diğer birkaç CHP'nin alanını çizdiği bir, bir dar alan değil bu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelince bu da tabii bu içindedir ama Milliyetçi Hareket Partisi daha açık biçimde Türk etnik kimliğine daha açık biçimde vurgu yapar. O bakımdan o şizofreni belki biraz daha azdır Milliyetçi Hareket Partisi'nde Ülke Ocakları'nda veyahut e, BBP'de yani e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurduğu partide e, orada Türk etnik kimliği Türk ulusunun e, oluşturan Türk etnik kimliği hakim kimlik açık biçimde e, savunulur ırkçı temaları daha açıktır orada elbette burada bir şizofreni var dediğim gibi fakat bu şizofreni sadece CHP'ye özgü değil bir şizofren Türkiye toplumunun önemli bir kısmında ve devletin, hükümetin bugün dahi politikalarında aktif biçimde devam eden böyle bir yarılmamız var Türk kelimesi üzerinden oluşan bir yarılma bu biz ne kadar ona Türk ulusu efendim Türk etnik kimliğinden bağımsız bireyler bazında bir vatandaşlık ilişkisi e, tanımlıyor diye iddia etseniz de bu bir fiksiyon bunun arkasında ciddi bir Türk etnik kimliği üzerine oluşmuş bir politika var ve bunun somut adımları var sadece dil değil Türkçe konuşulması değil somut adımları var e, örneğin bizim bugün yazıda bahsetmeye çalıştığım bizim Cumhurbaşkanlığı Forse Armamız bir devletin başının e, simgesidir değil mi? Bir devletin cumhurbaşkanlığı o devletin en üst kurumudur. E, ve arma o devletin en üst kurumunun ifade ettiği, e, ifade etmesi tarihi ve coğrafi olarak nerede konumlandığını, siyasi olarak nerede konumlandığını, nerelerden beslendiğini, kendini nerede gördüğünü ifade eder. Armanın fonksiyonu bu, yok süs olsun diye konmuyor. Bu Cumhurbaşkanlığı armasında 1925'ten itibaren ortada bir güneş etrafında 20 yıldız varmış. Varmış diyorum çünkü bunun 20 yıldızlı halini siziyken görmedim. Aktarılmasından sadece biliyorum. Bu 20 yıldız 1978'de 16 yıldızıydı. Ve 1985'te de bir kanunla artık e, donduruldu diyelim. Bu 16 yıldızın hikmeti nedir? Anlatılan işte tarihte kurulmuş 16 e, Türk devleti. Şimdi biz tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin devamıysak, Türk ulusu kimin devamı? Devlet bunun devamı olarak kendini tanımlıyorsa, Türk ulusu bu devletin kurduğu, devleti kuran veya değerli devletin kurduğu ulus. Yani bir modern devlet olmanın koşulu olmazsa olmaz koşulu bir ulussa, bu ulus devletin ulusu devleti ta asırlarca öncesine giden Türk devletlerinden bugüne kadar uzanan bir zincirin devam eden bir Türk devleti ise, bu ulus, Türk ulusu denen ulusun türkü de onunla alakalı olmak gerekir. Hı hı. Zaten e, işin banteli de burada, sorunda da burada yatıyor. Ve bu sadece simgesel değil, aktif bir politika. Ve özellikle 1990'dan sonra çok daha aktif biçimde yürütülen bir politika. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra. Birkaç tane örnek. İşte e, hemen Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra kurulan, e, e, adı sonra e, biraz değiştirdi, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 92'de kuruldu. Sonra adı Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'na dönüştürüldü. İlk baştan niçin kuruldu bu? Türkiye Cumhuriyetler, o zamanlar moda Türkiye Cumhuriyetler'de hatırlarsınız. Evet. Türkiye Cumhuriyetlerle Türkiye'nin kardeş cumhuriyetler olarak tanımlanan cumhuriyetler bunlar. Şimdi Özbekistan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan e, Kürtler açısından neden kardeş? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vakt ...Türkiye Cumhuriyeti yurtdışı Ermeniler açısından neden kardeş? Veya evet. durumlar e, açısından neden kardeş? Kardeşse bir organik ilişki demektir kardeşlik. Azerbaycan kardeş diyoruz. Neden Azerbaycan kardeş? Kardeş iki, iki devlet bir millet diye bir sloganlar atılıyor. Bir millet iki atılıyor. devlet evet. Ha, değil mi bir millet iki devlet diye sloganlar atılıyor. E, Azerbaycan milletiyle Türk milleti ulusu Azerbaycan ulusu diyelim... Azerbaycan ulusuyla Türk ulusu veya Azerbaycan milletiyle Türk milleti birse o zaman Güneydoğu'da e, yaşayan sının öbür tarafında akrabası olan Kürtler niçin e, Irak e, Kürdistan federe Devleti ile aynı milletten olduklarını söylediklerinde sorun yaratıyor? Niye Kürdistan e, Irak Kürdistanı <gülüyor> Federate Devleti ee, bizim kardeş devletimiz değil. Evet. Yani çok e, muazzam bir e, muğlaklık ve kavram kargıçası var ve senin de bence yerde, söylediğin yerde. gibi ciddi bir kişilik yarılması, ha. bir şizofreni e, iki gerçek katılıyor. var çünkü. Evet. Yani kişilik yanılmasından ziyade iki gerçek var. Yani kişilikten... iki farklı e, kişilik... gerçekliğe inanma durumu diyor, demişsin Aynen. zaten. Aynen. İki evet. farklı gerçekliğe inanma durumu var. Bir tanesi Türk etnik kimliği üzerinden oluşmuş bir Türklük gerçeği var. Bir de e, bu Türklük gerçeğinin yanında bir e, e, soyut e, herkesin kabul etmesini istediği bir Türk... Bu mümkün olabilir. Belki bu hakikaten ikisini ayırmak mümkün olabilir. Ama bu ikisini ayırdığımız zaman... Devlet politikalarında da ayırmamız lazım. Türk Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği kuruldu. 2003 yılında. Türk Dünyası Belediyeler Birliği e, ne yapıyor? Türkçe konuşan belediyeler arasında dünyada işbirliği yapmaya çalışıyor. Türkçe konuşan belediyeler işbirliği yapmayı anlarım çünkü bir, bir, bir fenomen, yani bir olgu bu. Türkçe konuşan diye bir, bir dünya var. Nasıl İngilizce konuşanlar aralarında dünyada bir net, e, bir ilişki ağ oluşturuyorlarsa Fransızca konuşanlar, Almanca konuşanlar, İspanyolca veya Arapça konuşanlar Türkçe konuşanların da kendi aralarında bir ilişki oluşturmalarını anlarım da güzel de bir şeydir. Bunun eleştirecek bir tarafı da yoktur. Hmm. Ama bu bir devlet politikası haline geldiği zaman yani bir tarafta e, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, diğer tarafta ee, bir e, Türkçe konuşan ülkeler parlamenter asamblesi ve böyle bir asamble 2008'de kurulup da son 17 Ekim 2012'de İstanbul'da bir toplantısı yapıldığında bu toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam bu toplantının e, sonunda veya içinde tam hatırlamıyorum e, şöyle bir Adalet Partisi'nden değil mi Mehmet Sağlam? Evet. Eski Yok Başkanı Mehmet Sağlam değil mi? Evet. 1992-90 <gülüyor> evet, baş, evet. başlarında yani Adalet Partisi'nden gelme e, büyük o zamanlar kendisinin Aydınlar Hoca etkisinde olduğunu e, söyle, söylenirdi. E, Türk İslam Sentezi etkisinde olduğu söylenirdi. <gülüyor> Adalet Partisi'nden gelmiş Şimdi AKP'li bu e, bu, bu başkan vekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekili, Adalet Fakat, AKP Milletvekili Mehmet Sağlam'ın söylediği, Türkmenistan ve Özbekistan'ın bu Türkçe konuşan ülkeler parlamenter aserbesine üye olmasının olmazsa olmaz bir gereklik olduğunu ifade etmek istiyor. Diyor ki, bu iki Türk devleti de, yani Türkmenistan ve Özbekistan bu iki Türk devletini de aramızda görmek istiyoruz. Ne demek iki Türk devletini de? Düleyse diğer üç tanesi yani e, pardon diğer dört devlet Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan onlar Türk devletleri. İki Türk devletini daha katacağız. Şimdi Türk devleti ise bu ve bu devletin de ulusu Türk ulusuysa e, o zaman e, o zaman e, Birgül Ayman Güler'in söylediği Türk ulusu nasıl diyoruz? Bireylerden oluşan ve etnik bir ifadesi olmayan bir ulus. Bu nasıl ulus? O nerede var? O kim? Ve evet, devletin bu, politikasından bu, nereye, bu, nereye oturuyor? Aynı sorun. Tabii Türk dünyası işte askeri birlik oluşturuyor haberine de değinmişsin. Yeni Şafak'ta 26 Ocak'ta. En haline. son olar evet. O <gülüyor> bir hafta öncesinde haberi. Bir hafta önce bile değil. Beş gün önce. Jandarm, Türk jandarması kuruluyor. Yani Türk dünyası jandarması gibi bir şey. Azerbaycan Kır, Kırgızistan Moğolistan filan da varmış ama yani bu artık hakikaten kavranması çok güç olan. Bir tek nokta benim dikkatimi çekiyor. İşte bu başbakanın şaka yollu önce söylediği sonradan da ciddi olarak tekrarladığı Şangay beşlisi sonradan altılısı olan ülkelerle de birleşmesinde bu sefer bu Türk vurgusu değil de doğrudan doğruya demokratik olmayan bir tane bir de evet, demokratik en, ülke en az yok demokratik bunların ülkeler var. en az demokratik dünya güçleri diyebiliriz ona evet. en az demokratik olan ama aynı zamanda dünya gücü olma iddiasında olan devletler topluluğu çünkü orada Özbekistan Kırgız, Özbekistan var Çin Rusya Özbekistan Kırgızistan Kazakistan var galiba Heh. İrlanda ve Kazakistan var. Orada tabii esas şu Çin ve Rusya ve o Çin ve Rusya'nın savaş olması için birbirleriyle liberal kapitalizm dünyasına karşı bir otoriter devlet kapitalizmi işbirliği dünyası, Rusya, Çin'in dünyası. Öbürküler tabii ki diğer 3 devlet orada e, figüran rolünde. Şimdi Rusya ve Çin'in olduğu yerde e, diğer üç devletin pek bir esami sokulmaz. Hindistan buraya üye olmak istiyor. E, gözlemci evet. Evet. Gözlemci. Bizim de bir şey konumumuz var. Bir e, e, Ama gözlemci bir, değil galiba Türkiye'nin konumu. Hayır. Biraz, biraz daha davet mi ediyoruz Öyle bir şey. Şimdi unuttum statümüzü. Eee Evet dediğim gibi burada bir Türklük falan yok. Çünkü orada Çin ve Rusya'yı yan yana getirdiğinde Türklük dediğin şey e, dediğimiz şey orada herhalde e, çok marjinal bir şey olur. Ayrıca da e, çok ilginç bir şey olur. Eğer Türk dünyası olarak oraya katılıyorsak esas Çin bize veto eder. Çünkü evet, Çin'in e, Uygur, Uygur Türkleriyle ilgili çok ciddi bir sorunu var. Başbakan hatta onların Çinler tarafından soykırımına maruz bırakıldıklarını söylemişti. söylemişti yani, evet. e, biraz çeliş <gülüyor> bir durum değil mi? Şimdi bu Şankaya Beşlisi'ne gireceğiz ve orada Türk kardeşlerimizi soykırıma uğratan, tırnak içinde soykırıma uğratan bir Çin iktidarı var ki en büyük güç de o olacak orada. Biraz üzerinde düşünmemiz gereken bir durum bence. Evet, yani genel olarak topluma yaygın bir şey, yani bir gül Ayman Güler'in sadece kendi kişisel sorunu olmak Hay Yurttaşlık A Aşike. bilgisi derslerinde, yurttaşlık bilgisi derslerinde yıllardan beri bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına okutulan bir e, ikili gerçeğin e, mümtaz bir ifadesi. E, Ama bence suç denildi. suç unsuru da taşıyor, üzerinde soruşturulması da gerekir. Yani nefret ve ırkçılık suçunun da işlendiği de e, rahatlıkla söylenebilir bana kalırsa. Bir, bir ben ben o konuda hep biraz daha temkinliyim. Öyle mi? Peki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani suç unsuru olup olmadığı konusunda biraz sevinirim. Çünkü toplumun bütününü suç, e, suçlu kılmak bence Miloseviçleri yaratmak için çok e, uygun bir şeydir. Dikkat evet, etmemiz lazım. Evet, evet. Peki bu noktada çok, şey o zaman peki. bırakabiliriz herhalde. Hadi, Ve, i̇yi günler. Çok teşekkürler.